üç defa üst üste cuma namazına gidilmediği zaman nikah düşüyor mu bunu öğrenecektim. Hı hı. Öğren inşallah. Afiyet diliyoruz Erdem Bey Deniz'e selamlarımızı iletiyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Tabii cuma namazı önemli bir namaz. Ve cemaatle kılınması farza aynı olan bir namaz. Bir Müslümanın cuma namazına özellikle hassasiyet göstermesi lazım. Bütün namazlarını kılacak ama diğer namazları tek başına evde kılsa da geçerli. Ama cuma namazı sadece Cemaatle kılınan ve kılınması gereken farz-ı aynı bir namaz. Hazreti Peygamber aleyhissalatu Vesselam pek çok hadisi şerifi var Cuma ile alakalı. Onlardan bir tanesi de: "Menterak'e, selase Cumaat'in mütehavinen taba Allahu ve kalbi. Kim üç Cuma namazını ardı ardına, mazeretsiz olarak gevşeklik göstererek kılmazsa Cenab-ı Hak onun kalbine mühür vurur. Ya yani ne demek bu? Bir Müslüman Cuma namazı gibi önemli bir namaza hiçbir mazereti olmadan Hiçbir sıkıntısı olmadan gitmiyorsa gevşeklikle, yani bu insanın kalbinde iman penceresi artık yok demektir yani. Evet. Ancak buna rağmen bu insan dinden çıkar mı? Dinden çıkmaz. Bunu söyleyelim. Dinden çıkmaz. Ancak yaptığı büyük bir günahtır. Peki 3 Cuma, Cuma namazını iştirak etmeyen kimsenin nikah gider mi? Nikaha gitmez. Yani nikaha bir zararı yoktur. Ancak biz Müslümanlar olarak Cuma namazına gidip gitmemeyi nikaha bağlamayalım. Cuma namazı başlı başına, Rabbimiz diyor ki Cuma suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Bakın ya. Cuma suresi bir surenin ismine vermiş Cenab-ı Hak. Ve orada üç tane ayet Cuma namazıyla alakalı. Diyor ki Cenab-ı Hak Cuma günü ezan sesini işittiğiniz zaman evet. Alışverişi bırakın. ile Allah'ı zikre yani Cuma namazına koşun. Dolayısıyla Cuma namazına mutlaka ve mutlaka iştirak etmeye azami gayret göstermek lazım. Evet.